El memni daim Allah Allah aşkın elinden hay hay bilmem memni daim Allah Allah aşkın elinden kandigi daim aşkın elinden sallallahu ala muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Meskenim dağlar Allah Allah Gözyaşım çalar Hay hay meskenim dağlar Allah Allah Gözyaşım çalar Maskanalar aşkın elinden Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Yunus'un sözü Allah Allah Köz olmuş özü. Hay hay Yunusun sözü Allah Allah köz olmuş ezu kanalar gözü ayın elinden. Sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyke Ahmet sallallahu sallallahu aleyhi Muhammed صلى الله عليك أحمد صلى الله على محمد صلى الله عليك أحمد